Evuzu billahi minash shaytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yüdil fe lâ hâdi leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu la şerike Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh En mabât. 128 Said bin Hassan Müslim ve Nesai. Yaptık mı? 129. Said bin Zeyd Hamad, kardeş, Hamad bin Zeyd'in kardeşi Müslim ve Dört Sünem sahipleri. dedi. Cehebi diyor ki i̇bn Mayn Sıka gördü. El kattan zayıf saydı. Yine Dari Kutni de zayıf saydı. Bukhari Sahi dışında onunla ehticac etmiş. Müslim, Ebu Davud, Tirmiz ve İbn-i Mace rivayete bulmuşlar. Said bin Zeyd bin Dirhem el Ezdi el Cahtami el Basri Ebul Hasan 167 senesinde vefat etmiş. Şuayb bin Habab'dan Caab bin, bin Ebi Osman'dan rivayet etmiş. Kendisinden de i̇bn Mübarek Arim Muhammed bin Fadl ve Süleyman bin Harp rivayet etmişler i̇bn Mayin Sika diyor. Yine i̇bn Saad İcli, Süleyman bin Harp bunlar Sika demişler. Tamam. Ahmet bin Amber, be istemiş Onda sakınca yok demiş. Aleyküm selamünaleyküm. <gülüyor> Yahya bin Said ondan pek razı değilmiş. Yani ondan rivayet etmezmiş. Yahya bin Said onu çok zayıf saymış. İbnül Medin'i böyle aktarıyor. Çok zayıf saydığını işittim diyor. E, rivayette zayıf demiş. Birçok kimse Saduq Hafız demişler. Nesay ve başkaları kuvvetli değil demiş. i̇bn yine kuvvetli değil, hadisi yazılır dediğinden akledilmiş. İbn-i diyor ki, ''Kendisinin münker bir metni yoktur.'' ''Metnun münkerün la yetti gayrı.'' Yani kendisinin tek kaldığı münker rivayeti yoktur diyor. Bana göre o e, sıtka nispet edilenler cümlesindedir. Yani saduk mertebesine görüyor i̇bn Adi. ''Ebu Bekir el Bezar leyin.'' demiş. Başka bir yerde de e, hıfz sahibi değil, ezber sahibi değil demiş. ''Darekutni zayıf'' demiş. İbn-i el-Mecruhin de şöyle demiş. Saduk ve hafız idi. Ee, rivayetlerde hata eden, eserlerde yanılan kimseler dendi. Ee, sonuçta tek kaldığı zaman hüccet olmayacak dereceye geldi. Yani bu yanıldılar sebebi demiş. Netice olarak bu zat adaleti bakımından güvenilir birisi. Zabıt genel olarak hafıza, yani zapt sıfatına sahip ancak bazı yanlışları ve yangıları var. Bunların miktarı da ortaya çıkmamış. Yani ne kadar rivayette yanılmış bu net ortaya çıkmamış. Bundan dolayı tek kaldığı bazı hadislerle hüccet getirilmez. Fakat itibara yani takviyeye elverişlidir. tek kaldırı rivayetlerde vüccet olmaz. Evet. 130 parantezçi boş. Yani kimler rivayet etmiş ya nüsha hatasından kaynaklı herhangi bir tarihçeden kimse yazılmamış. Said bin Süleyman Saduye hebi diyor ki Hafız Sika Darekutni onun hakkında eleştiri yaptılar demiş. Bu kadar aktarmış. Said bin Süleyman Eddubbi El Vasiti Ebu Osman El Bezzaz Bağda da yerleşmiş. Lakabı Sadüye'dir. E, vefat tarihi 225 Hicri 100 sene yaşamış. Fudayl, Fudayl bin Merzuk'tan Abdülaziz bin El Macişun'dan Hammad bin Seleme'den ve başkalarından rivayet etmiş. Kendisinden de Bukhari, Ebu Davud, vasıtasız olarak Ebu Davud, Ebu Bekir bin Ebi Şeybe ve başkaları rivayet etmişler. Ebu Hatim Sika diyor. İbn-i Sad, İcli ve başkaları da Sika demişler. Ahmet bin Hanbel, tasif sahibi demiş. Yani tasif... E bazı kelimeleri değiştirmek demek Şeyden kaynaklanıyor bu. Hafıza zayıflığından kaynaklanır. Mesela bizzat dinlediği, işittiği kimseden yazar. Sonra yazdığını yanlış veya yazdan rivayet ettiğinde yanlış okur. Pasif bu demek. E, netice olarak Burası Kadır. dar Kutni onun hakkında eleştiri yaptılar diyor. Bu müphem bir cer. Yani ne şekilde bir eleştiri? Kapalı. Eee İmam Ahmed'in bu aktardığımız söz dışında onun hakkında bir cer bulunamamış. Başka imamlar da zikretmemiş bu İmam Ahmed'in zikrettiği şeyi. Bilakis imamlar onu sıka görüp ondan rivayet etmişlerdir. Yani netice sıkadır bu rivayet. 131 Said bin Sinan Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace işareti var. Şabi'den rivayet etmiş İbn-i Sika gördü Ahmet bin Ambel Leysebil Kavi dedi kuvvetli değil dedi diye aktarıyor Zehebi evet, Said bin Sinan El Bercemi ek olarak Nesai'de rivayet etmiş bundan tip notunu yazan Ruhayli Nesai'de eklemiş Said bin Sinan El Bercemi Ebu Sinan El Kufi Rey şehrine yerleşmiş Tavuz'dan, Said bin Cübeyr'den Ebu İshak Sebii'den ve başkalarından rivayet etmiş. Kendisinden de Essevri, İbnül Mübarek, Veki, Cerir bin Abdülhamid ve başkaları rivayet etmişler. Ebu Hatim, i̇bn Ebu Davud ve Yakub el Fesevi ve Dârekutni Sika demişler. Nesai leysebihi bes istemiş. Yani onda sakınca yok demiş. Ebu Talip, Ahmet bin Hanbel'den salih bir adam idi. Dediğini aktarıyor. hadis Yani hadisi düzgün rivayet edenlerden değildi. İkame eden, yerine getiren, yani rivayetini tam anlamıyla eda edenlerden değildi. Fakat salih idi demiş Ahmet bin Hanber. i̇bn diyor ki, onun garip ve fert rivayetleri vardır. Umarım onda, umarım o kasten yalan söyleyenlerden değildir. Belki de ee, bazı şeylerde yanılmıştır diyor. i̇bn böyle söylüyor. İbn-i caizul hadis demiş. Yani caizul hadis ifadesini makbul gibi. Yani rivayet etmesi caiz itibar için manasına da gelebilir. Böyle bir şey kullanmış. Netice olarak kendisiyle hüccet getirilebilecek bir ravi bu. Ee, tek kaldığı rivayetler e, sept ravilerin rivayetleriyle karşılaştırılmalı. Çünkü bazı yanılgıları olmuş. Bu sebeple tek kaldı rivayetlere dikkat etmek lazım. Yani münker şarlık gibi bir durum söz konusu olabilir böyle bir rabinin rivayetinde. 132. Said bin Abdurrahman el-Cumahi el-Kadi. Kadı Said bin Abdurrahman el-Cumahi Müslim, Ebu Dağut ve Nesai işareti var. Süheyl'den rivayet etmiş. Sika görülmüştür diyor. Ruhdik diyor. E, meçhul sikasıyla Zehebi. Ve leyenehul fesevi Fesevi onu leyin Gevşek buldu demiş. Ruhayli'nin dipnotlarına baktığımızda Said bin Abdurrahman el-Cumahi el-Medeni 176 senesinde vefat etmiş. Ebu Hazım Seleme bin Dinar'dan, Hişam bin Urve'den ve Abdurrahman bin El-Kasım'dan rivayet etmiş. Kendisinden de Elleis, yani Leis bin Sat, İbni Vehb ve Süreyc bin Numan rivayet etmişler. İmamların sözlerine gelince tefsik edenler, İbn Main, İbni Mayn, Musa bin Harun, El-İcli, Ebu Abdillah Hakim, Bunlar sika diyorlar. Ahmet bin Rambel leysebihi be's ve hadisuhu mukarib diyor. Yani hadisi hasen mertebesinde diyor. Onda sakınca yoktur diyor. Nesai la be'se diyor. Ebu Hatim de salih diyor. Eleştirenlere gelince fesevi leginül hadis demiş. Gevşek rivayette demiş. Yine onunla hüccet gelmez demiş fesevi. i̇bn de lehu karaibun hisanun yani tek kaldı Hasan hadisleri var. Ve ercu enneha müstakime yani bunun bu rivayetleri düzgündür diye umuyorum. Ancak bazı şeylerde yanılmıştır. Mevkuf rivayetleri merfu, mürsel rivayetleri mevsul göstermiştir de bunu kasten yapmamıştır diyor. Yani yanıklar bu tarz diyor. Mevkuf rivayetleri merfu olarak, mürsel rivayetleri mevsul olarak aktarması şeklinde yanılgıları var diyor. Esraci es Hişam ve Suheyl'den tabi olunmayan hadisler rivayet etti demiş. Yani bu da fert rivayetlerine yönelik bir eleştiri. Ee, İbn-i Ban onu zayıf saymada ileri giderek mübalağa yaparak aşırı şekilde eleştirmiş. Yani zayıf saymış yani bu mübalağası, cerhindeki mübalağası sebebiyle zayıf saymış. Yani neticede e, onun hakkındaki cerh müfesser değil. Bununla beraber imamlardan bir çoğunluk onu tefsik etmişlerdir. E, bu cerhe iltifad edilmez, yani müfesser olmayan cerhe. E, lakin bu cerh diğer imamlar tarafından açıklanmış fakat bu açıklama rivayetin reddedilmesini gerektirecek bir şey değil. Sadece bazı şehirleri hakkında mesela şeyin söylediği, Sacin'in söylediği gibi Hişam'dan ve Süheyl'den tabi olunmayan yani tek kaldı rivayetleri var demiş. Yani hakkındaki cerp bu, müfesseri olan cerp bu. Bu da e, bu rabiyi sikalık mertebesinden düşürmez. Ancak Hişam ve Süheyl'den yaptığı rivayetlerde işte tek kaldığından dolayı belki eleştiri söz konusu olabilir. Fakat ravi'nin kendisi sıkadır. Evet. Yine önemli bir ravi'ye geldik. 133 Said bin Ebi Arube. Kütübiste sahipleri. Yani aynı işareti var. Zehebi bunun hakkında bayağı geniş şeyler nakletmiş diyor ki Sika musanif yani yazar eser sahibi Sika sah eh, fi akhiru ömbiye ömrünün sonlarında ezberi bozuldu kötüleşti. Ebu Hatim diyor ki ihtilata uğramadan önce Sika İhla, ihtilata yani o hifzinin bozulmas zamanından öncesi Sika'dır diyor. Hakim de diyor ki. Bukhari ve Müslim sahihainde onunla hüccet getirmişlerdir. Ancak e, ihtilatından öncekileri diyor. İhtilatından sonakilerden ihtiyatla sakınmışlar diyor. Yani Bukhari ve Müslim onunla ancak ihtilatından öncesini rivayet etmiş diyor hakim. Ebunaym da diyor ki kendisinde ihtilatından sonra iki hadis yazdım diyor. Veya yani burada Keteptü değil de kütibet olabilir. Kendisinden ihtilaltından sonra iki hadis yazılmıştır şeklinde de okunabilir. Ahmet bin Hanbel diyor ki, Said bu Said bin Ebi Arube el-Hakem'den işitmemiştir. Hammad'dan işitmemiştir. Amr bin Dinar'dan, Ebu Bişir'den, Zeyd bin Eslem'den işitmemiştir diyor. Onlardan rivayet etmiş fakat onlardan işitmemiştir diyor Ahmet bin Hanbel. Ahmet bin Abil semalar konusunda uzman imamlardan, yani işitmelerin hususunda, bunlardan işitmediğini söylüyor. Yine Ahmet demiş ki, Katade ve Said bin Ebi Arube kader hakkında e, görüş söylediler ve gizlediler diyor. Yani kader hakkında bidat olan görüşleri vardı fakat bunu gizlediler. Yani insanlara ilan etmediler, davet etmediler demek istiyor. Evet, Said bin Ebi Arube imam, meşhur. Ebu Arube'nin ismi Mihran, yani Said bin Mihran. Babası Ebu Arube, onun ismi Mihran. 250 veya 257 senesinde veya ikisinin arasında vefat etmiş. Yani vefat tarihi net bilinmiyor. Cemaat ondan rivayet etmiştir kitbiste sahipleri. İmam Sehabi diyor ki, Bukhar ve Müslim, Halit Ruh, Abdullah İbni Zürey, Abdurrahman, bin Osman el-Bekravi, Muhammed bin Sevva el-Sedusi, Muhammed bin Ebi Adi, Yahya bin Said el-Kattan e, yani bunlardan rivayet etmiştir. Yani bunlar yoluyla ondan rivayet etmiştir. Yahya bin Said bundan rivayet etmiş. Bukhari sadece e, Bişir bin Mufattal'dan gelen Seyl bin Yusuf'tan, İbn-i Mübarek'ten ve Abdülvaris bin Said'den ve Kehmes'ten Bunları zikrediyor Sehavi. Fethül Mughis'te. Yani Bukhar ve Müslümin onla ihticac ettiğini belirtiyor. Kısacası bütün bunlardan. Netice olarak, Burabi Kadir, İhtilatından önceki rivayetleri hüccettir. İhtilatından sonra olduğu bilinen rivayetleri de reddedilir haliyle. Aleyküm selamun aleyküm kendisinden ihtilatından önce iştenler. Bunları Sehavi e, elfiyesinde zikretmiş. Burada e, Buharî'nin tahric ettiği kimseleri zikretmesi bunlar ihtilatdan önce işitmiştir demek için yani bu isimler. Az önce saydık ya, Sehavi'nin saydı. Yani bunlar ihtilatından önce işten kimseler. Bunlar eğer İbn-i Arabi'den rivayet ediyorsa o ihtilatdan öncedir bu manada. E, umum olarak yani hem ihtilatından önce hem sonra iştenler Kufe'de iştenlerdir. Onların sema'ı işitmeleri iyidir. İmam Ahmet'in söylediği gibi. E, yani Fethül Mughis'te bu konuda geniş açıklama varmış. Yani ihtilatından, ihtilatının ilk zamanlarında iştenler. Bunları sınırlamış Fethül Mughis'te. Yani bu kişiye özel bir durum var ile ilgili. Ama kader görüşüne gelince sık zarar vermez, rivayetlerine zarar vermez. Ee, İmam Ahmet e, gizlediğini zikrediyor zaten. O davetçi değil bidatine. Lakin eğer kader bidatini destekleyen bir rivayete tek kalırsa hüccet olmaz. Yani bidat ehli hakkındaki yaklaşımda olduğu gibi. Zeheb-i mizanda tefsir işaret etmiş. Mughni'de Sika İmam son zamanlarda ezberi bozul demiş. Kaderi yerlikle edildi demiş. Eskikat Risalesi'nde Sika İmam hafızası son zamanlarda bozul demiş. Hadisleri kitaplardadır yani dedir, e, Menkiyyun yani e, ihtilatından arındırılmış bir şekilde onu kastediyor. Ancak kendisi kaderi. İmam Ahmet bunu söylemiştir diyor. Yani kadere dair bir görüşleri vardı diyor. E, Methal'de hakim ekstradan şunu söylemiş. Buhari'de, Müslim'de her ikisi de onunla hüccet getirmişlerdir. Ancak işte ihtilaftan sonraki rivayetlerden ihtiyat etmişler, sakınmışlar. Aynı şeyleri söylüyor. Evet. Sehavinizi zikrettiklerini de söyledik. Yani ihtilafından önce rivayette bulunanlar diye. Burada e, evet Saidin hakemden işitmediğini söylediğini aktarmıştık. Dibnot olarak şey düşmüş. Asıl nüshada hakimin işitmedi diye geçiyor. Bu hatadır. Doğrusu el hakemin Huteybe hakemin Uteybe'den işitmemiştir onu söylüyor rahmet bin amel diyor. E, ve bir ziyade varmış burada. İlel ve Marifet-i Rical kitabında Ahmet bin Ambel'in. Ubeydullah bin Ömer'den, Ebu Zinat'tan, İsmail bin Ebi Halid'den, Hişam bin Urveden Aleyküm selamünaleyhisselam. İşitmedi halde rivayet etmiş. Bir ziyade var. Bunlar ne sayı? İbne Ebi Arube'nin halde kendilerinden rivayette bulunduğu kimseler diye hepsini ufak bir cüzde zikretmiş Nesai. Bu da bu cüzde Duafa ve Metrukin kitabının sonunda yer alıyormuş Nesai'nin Risalesi'nin. Evet. Başka ek olarak 120-134 Said bin Keseir bin Ufeir el Mısri Bukhari ve Müslim. işareti var. Ve Zehebi diyor ki Saduk Nebil yani seçkin Saduk e, Cüzecani kâne fîhî gayrû levnî minnel bid'â diyor. Yani kendisinde bid'at türünden olmayan bir şeyler vardı diyor. ve kâne muhliten gayrî fîkâ yani karıştırırdı, sıka değildi diyor. Cûzecani Cers'te müteşedditlerden Ebu Said İbni Yunus'la demiş ki bazı hadislerine, bazı rivayetlerine karşı çıkılmıştır. Sebebi bunları aktarıyor. Said bin Kesir bin Ufeir el-Ensari dedesine nispet edilmiştir. 226 senesine vefat etmiş. Yahya bin Eyyub'dan, İbni Lehiya'dan, Nafi bin Yezid'den, Malik'ten ve Leys'ten, yani İbni Sad'dan rivayet etmiş. Kendisinden de Adul Aziz bin İmran el-Mısri ve Bukhari rivayet etmişler. Zehebi'nin zikrettiklerine ek olarak i̇bn Adi ben onun yani geniş etraflı bir araştırmadan sonra e, iki hadis dışında karşı çıkılan bir hadisini görmedim diyor, bulamadım diyor i̇bn Adi ve bu iki hadisi zikrediyor. Bunlar da oğlu Ubeydullah bin Said'in babasından Said bin Ebi Kesir'den Said bin Kesir'den rivayeti ve Ubeydullah zayıf burada. Yani Said bin Kesir'in kendi zayıfla değil demek istiyor. Oğlu Ubeydullah zayıf. böyle zikretmiş. İbn Nade yine diyor ki Cuzecani'nin söylediği şeye gelince bunun bir anlamı yoktur diyor. Hiç kimseden böyle bir şey işitmedim diyor ve hiç kimseden Said bin Ufer hakkında bir eleştiri ulaşmadı diyor. O insanlar kapına sıkadır. Ancak Es-Sadi e, yani Cüzecani'nin nispesi Es-Sadi e, onu kastediyor. O herhalde başka bir Said bin Ufe'yri kastediyor olmalı diyor. Ebu Hatim de demiş ki sept değildi. İnsanlara yani nas insanların kitaplarını okurdu, kitaplarından okurdu. Yani insanlardan yazdığı şeylerden okuyarak rivayet ederdi. Sadukdur demiş. Yani bu da bir cerh değil. Saduk diyor ama sep değil diyor. Netice olarak bu ravi inşallah sıyıklır. Cerh olarak hakkında söylenen oğlu Ubeydullah sebebiyle. Yani iki rivayetten bahsediyor Aibnadi. O da oğlu Ubeydullah'ın rivayeti. Oradaki zayıflık oğlundan dolayı kendisi zayıf değil. Ebu Hatim'in sözüne gelince imamların söylediği şeyi desteklemek de ee, evet yani netice olarak bu ravi de Sika'dır. Muhni'de, Sika meşhur demiş. Mizanda tefsik ile amel edileceğine etmiş. Ve e, Sika ve imamlardan birisidir. Kendisinin karşı çıkılan bazı cevapları var demiş. Evet. 135. Son olarak bunu da işleyelim. Said bin Muhammed el-Cermi. Bukhari ve Müslim bu da. Şöyle diyor Zehbi. Hatim bin İsmail'den ve başkalarından rivayet etmiştir. Sikadır, Şii'dir. Yani bu, bu kadar söylemiş Zehbi. Evet. Said bin Muhammed el-Cermi el-Kufi Abdurrahman bin Abdülmelik bin Ebcer'den Ebu Tümeyle Yahya bin Vadıhtan rivayet etmiş. Kendisinden de Bukhari Müslim, Ebu Davud ve i̇bn Mace vasıtalı olarak Ebu Zura ve Abdullah bin Ahmet rivayet etmişler. İmamların sözlerine gelince Ebu Davud Sika demiş İbn-i İpan zikretmiş. Ebu Zura diyor ki, İbn-i Nümeyre, İbn-i Şeybe'ye ikisine onun hakkında sordum. E, ona övgüde bulundular her ikisi de. E, Zâkere'den huv Ahmet bi'hadîs fe'arâfâhu ve Kale sadûk e, ve Ahmet bin Hanbel'in onun hakkında sadık dediğini naklediyor. O bizimle beraber hadis talep ederdi. İbn-i Saduk demiş, Ebu Hatim Şeyh demiş. Neticede bu ravide Onun hakkında nispet edilen Şialık zarar vermez. Ancak e, Bidatine hüccet getirilmez. Yani Bidatini destekleyen bir şeyde hüccet olmaz. E, Zehebi mizanda tefsik ile amel edeceğini işaret etmiş ve Sikadır lakin Şiidir demiş. Sikad Risalesinde de Bukhar ve Müslim Ondan rivayet ettiler. Sıkadır kendisine şiilik vardır demiş. Mughni'de de aynı şeyleri söylüyor. Kâşşü'de de aynı şekilde söyler. Yani Sıkadır fakat Şiiliği destekleyen yani e, Ali radiallanın, Osman radiallantan üstün tutan bir rivayet getirirse bu raviden kabul edilmez. Bunu tek kaldığı bir rivayetse kabul edilmez. Allah aziz verirse 136. madde. Said bin Yahya El Lahmi Sadan ile devam ederiz inşallah. ve bihamdik ve ve ve <gülüyor>